Yine Hoşafçı'nın muayyen bir bidatı yasaklayan hususi deliller istemesi diye bir başlık var diye de. Sayfa 188'de Sayfa 188'de şöyle diyor Hoşafçı. Çünkü sizin elinizde bunu yasaklayan zayıf da olsa bir deliliniz yok. Yani Selefilere hitaben diyor ki sizin elinizde bunu yasaklayan zayıf da olsa bir deliliniz yok. Yine sayfa 191'de halbuki tevessülü kabul etmeyenlerin elinde zat ile yapılan tevessülü yasaklayan zayıf ve uydurma dahi olsa bir delil yok. Dikkat ediniz. Halbuki tevessülü kabul etmeyenlerin yani selefilerin elinde zat ile yapılan tevessülü yasaklayan zayıf ve uydurma dahi olsa bir delil yok. Yani kendisine göre yani zayıf da olsa uydurma da olsa herhalde delil kabul ediyor bunları ama e, selefileri kasten diyor ki bunu zat ile tevesül kabul etmeyenlerin elinde ne zayıf ne de uydurma bir delil yoktur. Bunu yasaklayan zayıf da olsa bir delil yoktur. Ve yine sayfa 226'da diyor ki elinizde başkasının ameliyle tevessül yapmaman, yapmamızı yasaklayan bir hadis var mı? Elbette ki yok. Yani kendisi cevap veriyor buna diyor ki elinizde başkasının ameliyle tevessül yapmamızı yani biz bir başkasının ameliyle tevessülde bulunuyorsak bunu yasaklayan herhangi bir hadis var mı soru soruyor ve cevap veriyor kendisi yine diyor ki elbette ki yok demekte ve bunu hemen hemen her fırsatta tekrar etmektedir. Üçüncü mukaddime de izah ettik ama gene de tekrar edelim. Hoşafçı bizim yok dediğimiz bir şeyin var olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Beceremeyince de bizden yok olduğunu söylediğimiz şeyin yok olduğunu ispatlamamızı istiyor. Halbuki mesele gayet açık. Bir şeyin var olduğu ispatlanamıyorsa yok olduğunu ispatlamaya Hacet yoktur. Biz bunu üçüncü mukaddimede derken, yani üçüncü mukaddimeden kastımız, sünnet ve bid'at kavramlarını hatırlarsanız, biz bu dersin ilk başında mukaddimeler sunmuştuk. Bu mukaddimelerin birincisi tevhitti, ikincisi şirkti, üçüncüsü ise sünnet ve bid'at kavramlarıydı. Dolayısıyla, dolayısıyla, Dolayısıyla bir şeyin var olduğu ispatlanamıyorsa, varlığı ispatlanamıyorsa, yok olduğunu ispatlamaya hacet yoktur. Biz diyoruz ki bu iş meşru değildir. Yani sünnette böyle bir uygulama yok. O ısrarla diyor ki yok olduğuna delil getirmeniz lazım. Bunu yasaklayan bir şey yok. Sanırız, Okuyucu konuyu anladı ama hoşafçı da anlasın diye bildiği bir şeyden örnek verelim. Bayram namazları için ezan okunmasının meşru olmadığını, bunun bir bidat olduğunu ve hasene sınıfına girmediğini sanıyoruz, hoşafçı da kabul etmektedir. Bayram namazları için ezan okunmasının meşru olmadığını, bunun bir bidat olduğunu, ve hasene sınıfına girmediğini zannedersek hoşafçı da kabul etmektedir. Birisi çıkıp ezanın faziletleriyle alakalı delilleri zikrederek ezan namaza çağrıdır. Bayram namazı da bir namazdır. Öyleyse burada da okunmalıdır dese ardından sayfa 81'de hoşafçının e, öğrendiği Hoşafçı'dan öğrendiği, Peygamberimiz bir mesele hakkında, yapılıp yapılmaması ile ilgili bir şey dememişse, bu mesele, Kur'an ve sünnete aykırı olmadığı müddetçe, o şeyin yapılmasında bir mahsur yoktur. Ayrıca, kötü olsaydı, Peygamberimiz yasaklardı, gerekçesini ileri sürerse, Hoşafçı, bayram namazları için ezan okumayı yasaklayan, zayıf veya uydurma dahi olsa, bir hadisi delil getirebilir mi? Soruyoruz. Böyle bir delil getirebilir mi? Aslında ibadetlerde haramlılık esastır. Yani bu kaide bile olmayan bir şeyin delilinin istenmesinin ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir yoldur. Ancak burada verdiğimiz örnekle birisi çıkıp ezanın faziletlerinden ve bununla ilgili hadisleri zikrederek bayram namazında ezan okunmasının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 zayıf veya uydurma dahi olsa bir hadisi delil getirebilir mi? Bir diğeri çıkıp arkadaşlar revatif sünnetlerde gevşeklik oluyor. Gelin bunları da cemaatle kılalım. Hem cemaatle kılınan namaz tek başına kılınandan daha eftaldir dese hoşafçı revatip sünnetleri cemaatle kılmayı yasaklayan zayıf veya uydurma dahi olsa bir hadis bulabilir mi? Bir başkası ben daha sevap olsun diye sabah namazının farzını dört rekat kılmak istiyorum dese koşafçı bunu yasaklayan zayıf veya uydurma dahi olsa bir rivayet zikredebilir mi? Hatırlayınız bu örneklerini için veriyorduk? O muayyen bir bidatı yasaklayan hususi deliller istiyordu ve diyordu ki çünkü sizin elinizde bunu yasaklayan yani zat ile tevessülü yasaklayan ne zayıf ne de uydurma herhangi bir hadis yoktur diyordu. Biz de verdiğimiz bu örneklerle hoşafçıdan böyle zayıf veya uydurma bir delil getirip getiremeyeceğini sormaktayız. Ve bunlar gibi binlerce örnek sıralayabiliriz. Hoşafçı bütün bunların meşru olmadığını ve bidat olduğunu sayfa 191'deki kendi tabiriyle sadece yorumla Doğru tabirle ise sayfa 81'de bizden aktardığı böyle yapıldığına dair bir haberin bize ulaşmadığıyla ispat edebilir. hoşafçının niza yerinde delil getirmedeki acayipliklerinden biri de selefileri itibar ettikleri alimlerinden üstelik birçoğunu da çarpıtarak naklettiği sözlerle ilzam etmeye, buna iltizam etmemeyi de akidelerini çökertmeye gerekçe saymaya çalışmasıdır. Yani ne yapmaya çalışıyor? Alimlerin sözleriyle ilzam etmeye çalışması iddiasını. Bunu yaparken Selefileri itibar ettikleri alimlerden üstelik bir çoğunu da çarpıtarak naklettiği sözlerle ilzam etmeye buna iltizam etmemeyi de akidelerini çökertmeye gerekçe saymaya çalışmasıdır. Açalım inşallah. Sayfa 92'de yine bu Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri isimli kitabında sayfa 92'de kendilerine Selefiler diyenlerin görüşlerinin kaynağı İbni Teymiyyedir iddiasını Ortaya attıktan birkaç satır sonra buna kendisi de inanmış olacak ki İbn-i görüşlerinin kaynağı olarak kabul edenler demekte kitabın hemen hemen bütün bahislerinde onun ve diğer bazı alimlerin birçoğu mücmel birçoğu makaslanmış sözlerini selefiler aleyhine delil getirmeye çalışmaktadır. Selefilerin akidelerine görüş denmeyeceğini, bunların kaynağının da haşa İbn Teimiye veya bir başka alim olmadığını zaten daha önce beyan etmiştik. Hatırlarsınız, hatırlarsanız Vahabiler ve Selefiler diye bir başlığımız vardı. Orada biz bu durumu ifade etmiştik. Çünkü Selefilerin akidelerine görüş denemez, bunların kaynağı da i̇bn etaymiye veya hut başka bir alim değildir. Hoşafçı şunu iyi bilmeli ki selefiler niza ve ihtilaf edilen konularda Allah'a ve ahiret gününe inanan her Müslümanın yapması gerektiği gibi Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine dönerler. İhtilaf edilen konularda bazı alimlerin sözlerinin diğer bazı alimlerin sözlerine karşı hüccet olmayacağını bedihi olarak bilirler. Muhammed aleyhisselatü vesselam dışında herhangi bir kimsenin bütün görüş ve iştihatlarına iltizam etmeyi, vacip görmeyi apaçık bir dalalet sayarlar. Selefiler ihtilaf edilen konularda bazı alimlerin sözlerinin, diğer bazı alimlerin sözlerine karşı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 Hoşafçı bununla da yetinmeyip sayfa 36'da söylediğini sayfa 101'de tekrar ederek şöyle demektedir. Bu alimleri bu alimlerinizin hata ettiklerini söylerseniz birçok konuda da hata edebileceklerini ima etmiş olursunuz. Böylece onların görüşlerini savunduğunuz için siz de hata içinde olduğunuzu başka konularda da hata edebileceğinizi istemeden de olsa itiraf etmiş olursunuz demiş. Sayfa 36'da söylediğini sayfa 101'de tekrar ederek şöyle diyor yani selefilere hitaben diyor ki hoşafçı bu alimlerinizin hata ettiklerini söylerseniz İbn-i Teymiye ve benzeri alimlerin yani sözde biz hata ettiğini söylersek halbuki biz yani selefiler e, akidelerini İbn-i almıyorlar ancak İbn-i günümüz selefileri akidelerini kimden alıyorlarsa İbn-i onlardan almıştır. Dolayısıyla e, selefi anlayışta kör taklidi olmadığı gibi akidelerini falandan ve filandan almadıkları gibi belli bir şahsa bütün görüş ve iştahatlarına bağlanmayı da dalalet olarak görmektedirler. Dolayısıyla buna rağmen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 isteye isteye itiraf ediyoruz. Biz inancımızın gereği olarak şunu itiraf ediyoruz ki alimler ve bizim alimlerimiz dahil bütün insanlar hata edebilirler. İtiraf ediyoruz. Bir değil, birçok konuda hata edebilirler. Çünkü biz biz şii değiliz. Dolayısıyla bizde masum imam inancı da olmadığı için biz itiraf etmekteyiz ki, evet, bizim alimlerimiz hatta bütün alimler hata edebilirler ve bu birden fazla birçok hata olabilir. İmamların hatadan masum oluşu el-sünnetin değil, rafizilerin bir akidesidir. Bizim akidemize göre, nebi Aleyhisselat ve dışında herkes hata edebilir. Bizim akidemize göre. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında herkes hata edebilir. Ancak hata etmeleri aklen ve şer'an mümkün, vaka olarak da sabit ve varid diye bütün söyledikleri hata olabilir sonucu çıkarıp ümmetin hakkında şahitlik ettikleri alimleri ıskat etme yoluna gitmeyiz. Evet doğrudur, hata edebilirler ancak bütün söyledikleri hata olabilir sonucuna bu bizi götürmez ve ümmetin hakkında şahitlik ettikleri alimleri yok saymayız. Onları ıskat etme yoluna da gitmeyiz. İsteyerek itiraf ediyoruz. Savunduğumuz şeyler o alimlerin görüşleri olmadığı halde biz de hata edebiliriz. Ancak muayyen bir alimi her görüş ve fetvasında taklit etmenin caiz hatta vacip olduğunu biz değil siz söylüyorsunuz. Mahiyen bir alimi yani belli bir alimi her görüş ve fetvasında taklit etmenin caiz hatta vacip olduğunu biz değil siz söylüyorsunuz. Yani kendileri mahiyen bir e, alimin taklit edilebileceğini hatta hata da etse hatasında da taklit edileceğini bizzat kendileri söylemektedir. Hatta hak kendilerine apaçık belli olduğu halde mesela yaptıkları bid'atler kendilerine hatırlatıldığında işte falancaya göre böyle filancaya göre böyle diyerek taklit ettikleri kendilerine göre ilim adamlarını e, zikretmektedirler. Veyahut bir sünnete kendilerini davet ettiğiniz zaman o bizim mezhebimizde yok veya falanca alim bunu söylemedi veya bunu reddetti gibi e, bahanelere sığınıyorlar. Bizim menhecimizde Nebi aleyhisselatü vesselam'ın dışında herkesin sözü alınır da atılır da. Bizim menhecimizde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın dışında herkesin sözü alınır da atılır da. Çünkü Allah azze ve celle Resulü vesselam için وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 'anhu. Fentehu. Resul size neyi verdiyse onu alınız, size neyi yasakladıyse ise ondan sakınınız buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mutlak teslimiyet ancak onun dışındaki kimselerin sözü alınır da terk edilir de. Ayrıca bizde bir sözün alınıp atılması sizdeki gibi o sözü söyleyenin kim olduğuyla değil sözünü nereye ne kadar doğru dayandırdığıyla ilgilidir. Dolayısıyla selefi menheçte bir sözün alınıp veya terk edilmesi mutatavvufçıların yaptığı gibi o sözü söyleyenin kim olduğuyla alakalı değildir. O sözü nereye dayandırdığıyla alakalıdır. Yani her zaman söylediğimiz gibi sözün kimden çıktığına değil hak olup olmadığına bakılır. Selefi menheç budur. Mürşidin önünde gasilhanedeki meyyit gibi sorma, itiraz etme, karşı gelme ve kabul etmeme bizim değil sizin örfünüzde olan bir şeydir. Mürşidin önünde gasilhanedeki meyyit gibi sorma, itiraz etme, karşı gelme ve kabul etmeme bizim değil sizin örfünüzde olan bir şeydir. Biz hiç kimsenin sözünü o öyle tecrübe etti, rüyasında öyle gösterildi, ilham öyle geldi, keşif böyle çıktı, ebced buna denk geldi veya yakaza olarak peygamberlerden böyle telakki ettiği iddiasıyla alıp kabul etmeyiz. Yani biz bir alimin sözünü kabul ederken onun tecrübelerinden, onun rüyasından, Veyahut ona öyle gösterilmesinden, Öyle ilham edilmesi, Veya öyle keşf olunması Veya ebced, ebcedin buna den gelmesi gibi, Bir takım iddiaları delil olarak kabul etmeyiz. Bizim alimlerimiz, Söyledikleri her sözü, Usulüne uygun olarak, Şer'i delillerle delillendirmek zorundadırlar. Bizim alimlerimiz, Söyledikleri her sözü, usulüne uygun olarak şer'i delillerle delillendirmek zorundadırlar. Onlardan bazılarinkinden daha kuvvetli ve daha sıhhatli delillerle daha doğru istidlal eden bulduğumuzda muhalefet ettiğimizin kim olduğuna bakmadan uymaya çalıştığımız Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne kimsenin sözünü takdim etmeyiz. Hatta bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en seçkin sahabeleri olsa dahi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne hiç kimsenin sözünü geçirmeyiz. Aynı Hucurat Suresi 1 ve 2'de ifade edildiği gibi Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin ya da İbni Abbas radıyallahu an bir konuda Mesela diyordu ki, "Kâlallâh ve kâl rasûl Mesela Allah ve Resûlü böyle dedi dediğinde birileri diyor ki mesela Ebu Bekir ve Ömer şöyle söyledi. O diyordu ki, "Erâhüm seyahlekun." "Ekolak kâlallâh ve kâl er-Rasûl." Feyekûlûn kâl Ebû ve Ömer radıyallâhu anhum. Yani onlar diyor ki ne ben diyorum ki ben onları helakta görüyorum. Ben diyorum ki Allah ve Resûlü böyle dedi. Onlar diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi. Elbette ki elbette ki ee, Ebu Bekir ve Omar radıyallahu anhum Allah ve Resulüne bilerek muhalefet etmezler. Ancak ellerinde hüccet olmadığı zaman onlar da beşerdir. Bizim masum imam inancımız olmadığı için hata edebilirler. Dolayısıyla dolayısıyla hatta Abdullah İbni Omar radıyallahu diyor ki: "Em emri abi, em emri abi ettabi'u em emri Resulullah" Aissetu vesselam. Bir tanesi bu temettü haccı ile ilgili diyor ki İbni Amar'a radıyallahu anh. E, diyor ki senin baban diyor o bu haccı yasaklıyor. Bazı sebeplerden ötürü e, yapıyordu bunu Amar radıyallahu anh. O da diyor ki radıyallahu anh. Allah diyor babamdan razı olsun. Ancak diyor babamın emri mi uyulmaya layıktır yoksa Resulullah aleyhisselatü vesselamın emri mi? Dolayısıyla biz daha kuvvetli delili bulduğumuz zaman terk ettiğimiz kişinin kimliğine, sıfatına, efendim etiketine, makamına bakmaksızın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'in sözünün önünde hiç kimsenin sözünü kabul etmeyiz. Allah'ın izniyle bu konular zaman zaman yani bu odada diğer e, diğer hoca kardeşlerimizin yaptıkları derslerde de sürekli işleniyor inşallah biz de bu konuyu taklit konusu olarak işledik yani imanda taklit veya amelde taklit bununla ilgili Allah'a hamdolsun bir çalışma yapmıştık ve bununla ilgili bizim ilim ehlimizin sözlerini de nakletmiştik bizzat mezhep imamlarının ve bu konuda aslında taklidi tasvip etmediklerini ve selefi menhecin de bu olduğunu ifade etmiştik Bizim yolumuz bu. Kimin olduğunu, kimden olduğuna bakmaksızın daha kuvvetli bir delil bulduğumuzda onu terk eder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne kimsenin sözünü takdim etmeyiz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emrediyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri baş ve göz üstünedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü bırakıp bir başkasının sözünü almak ve Allah celle celalinin sözünün üstünde bir başkasının görüşünü kabul etmek, bunu savunmak, onun yolunu yol edinmeyi gerçekten bir dalalet olarak görmekteyiz. Aynı Nisa suresi 115. ayette Rabbimizin buyurduğu gibi ve men yushaqiqir rasule min ba'd ma tabayyana lehu'l huda ve yattabi ghayra sabilil mu'minin nwallihu ma tawalla wa Allah Azze ve Celle orada diyor ki hak kendisine belli olduktan sonra hak kendisine belli olduktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse aleyhisselatü vesselam ve müminlerin yolundan yüz çevirirse ki ayet indiğinde bu müminler yani ashabın yolundan yüz çevirirse onu gittiği yolda tek başına bırakırız ve cehenneme süreriz ne kötü bir gidiş yeridir o zaman şimdi biz diyoruz ki Ali Hoşafçı'ya biz böyleyiz Selefi menhecin gereği budur. Selefi olmak budur. Peki yasiz? Alimlerinizin ve imamlarınızın dolayısıyla vücuben onları taklid ettiğiniz için kendinizin hata etme ihtimalini kabul etmiyor. Rafiziler gibi onların masum mu olduklarını söylüyorsunuz. Eğer onların hatadan masum olmadıklarını kabul ediyorsanız bu kabulünüzün arkasından hata edebildiklerine göre her konuda hata edebilirler. Biz de vücuben onları taklit ettiğimize göre her şeyde hata ediyor olabiliriz mi diyorsunuz. Bunu deseler ne güzel olurdu da acaba öyle mi diyorsunuz diye soruyoruz. Eğer bu mantık ve ilzam doğruysa her şeyde hata etme ihtimali alimleri taklit etmeyi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 Ki kendileri öyle görüyorlar. Onları taklit etmek vaciptir diyorlar. Her kanun, her konuda, her halukarda e, taklit edilmeliler diyorlar. Yoksa selefilerin dediği gibi taklit etmeyi ancak zarurette caiz görmek mi? Hangisi daha sağlıklı yoldur? Ve yine kitabımızda farklı bir başlıkta. İbn Teymiyye rahimehullah'ın görüşünden döndüğü iddiasıdır. İbn Teymiyye Rahimahullah'ın görüşünden döndüğü iddiasıdır. Sayfa 92'de bu Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri isimli kitabında bu Ali Hoşafçı diyor ki talebesi İbn Kesir İbn Teymiyye'n Devlet ve ulemanın huzurunda tevessülün haram olduğu görüşünden kendi isteğiyle vazgeçip mübah olduğunu kabul ettiğini, fakat istigasenin haram olduğunu olduğu görüşü üzerinde devam ettiği sözünü bizlere nakletmiştir. Sayfa 92'de diyor ki, talebesi İbn Kesir. Yani pek Kesir haber veriyor İbn Teymiyye'den. İbn Teymiyye'nin devlet ve ulemanın huzurunda tevessülün haram olduğu görüşünden kendi isteğiyle vazgeçip mübah olduğunu, yani İbn Teymiyye rahime rahmeullah hiçbir baskı olmaksızın kendi rızası ile eee tevessülün haram olduğu görüşünden vazgeçmiş, mübah olduğunu söylemiş. Fakat istigase ile ilgili olarak haramdır. Ve bu görüşü üzerinde devam ettiğini bizlere nakletmiştir. Hoşafçı ve benzerleri şer'i bazı terimlere şer'i olmayan anlamlar yükleyip sonra batıl olan bu anlamları inkar edenleri tahrif ettikleri aslı inkar etmekle itham edip halkı kandırmaya çalışmaktadırlar. O şafçı ve benzerleri, şereyi bazı terimlere, şere'i olmayan anlamlar yükleyip, hatırlayınız de, tevessülü tanımlarken de şere'i olmayan, şere'i bir terime şere'i olmayan anlam yüklediler. Yani ney? Dediler ki tevesül örnek verelim, bu dersin başlarında söylemiştik bunu. Tevessülü tanımlarken dedi ki, Allah'ın isimleriyle, Allah'ın isimleriyle yani tevessülün, e, tarif ederken Allah'ın isimleriyle ve e, sıfatlarıyla e, veya peygamberlerin zatı ile dua etmektir şeklinde bir tevessül tarifleri vardı. İşte onu da hatırlayarak bu örnekleri de kitabında gördüğümüz gibi onun benzerleri şere'i terimlere şere'i olmayan anlamlar yükleyip sonra batıl olan bu anlamları inkar edenleri tahrif ettikleri aslı inkar etmekle itham edip halkı kandırmaya çalışmaktadırlar. Vefatından sonra Nebi Aleyhissalatu vesselam'den veya başka bir zattan şefaat istenilmeyeceğini söyleyenler hakkında bunlar şefaati inkar ediyorlar demeleri veya gayri meşru bir şekilde toplanarak hoplayıp zıplayıp raksederek adeten insanların çıkarmadığı sesler çıkarmaya haşa Allah'ı zikretme adını verip bunun yanlış olduğunu söyleyenlere zikri inkar ediyorlar demeleri gibi. Yani Şeri bir takım terimlere batıl manalar yükleyip bu batıl manaları veya bu batıl davranışları reddedenleri de sanki o kavramları reddediyorlar gibi veyahut o ameli, o ibadeti inkar ediyorlar gibi yansıtmaları bu verdiğimiz son iki örnek en güzel örnektir. Mesela Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den başka bir zattan şefaat istenilmeyeceğini söyleyenler hakkında e, bunlar şefaati inkar ediyorlar demeleri gibi. Ya da Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den direkt şefaat isteme, bu şefaati halbuki biz kabul etmekteyiz, büyük şefaati kabul etme, e, etmekteyiz. Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mahşer gününde ümmetine şefaat edeceğini. Ve hatta bununla ilgili hadisler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak bu şefaatin Allah'ın iznine dayalı olduğu لَا يَشْفَا illa bi بِإِذْنِهِ Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir veya benim şefaatim ümmetimden büyük günahlar işleyenler içindir demesi ve şefaatin kısımları konusunda ehl-i sünnetin menheci ise itikadı ise bunu gerçekten görüp kabul etmekteyiz. Ancak onlar böyle söyleyen birine hemen bunlar şefaat inkar ediyorlar demeleri. Ve yine hoplayıp zıplayarak, raksederek yani gerçekten raksediyorlar, hoplayıp zıplıyorlar ondan sonra hu hu hu böyle acayip sesler çıkartarak, garip garip sesler çıkartarak, nefesle yani böyle nefesi kesik kesik nefes çıkartarak topluca yani. Bir de bunu da tek yapmıyorlar. Bunu yaparken de bunun adına zikir diyorlar. Ondan sonra bunu yaparken de hatta şu ayeti de okuyorlar bunu ihmal etmiyorlar kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur ayetini de maalesef okuyorlar ve ondan sonra bu zikri yanlış anlamayı yani var olan zikri batıl olan uygulamasını inkar ettiğiniz zaman da bu batıl uygulamaları reddettiğiniz zaman bunların bidat olduğunu söylediğiniz zaman hemen sizi bir zikir inkarcısı olarak ilan ediyorlar. Bunun tam tersi olarak da şere'i olan bazı terimleri kullananları bu terimlerle şere'i anlamı değil onlara kendilerinin yüklemiş oldukları batıl anlamları ifade etmeye nispet etmektedirler. Tevessül de bunlardan biridir. Bunun tam tersi olarak da şere'i olan bazı terimleri kullananları bu terimlerle şer'i anlamı değil onlara kendilerinin yüklemiş oldukları batıl anlamları ifade etmeye nispet etmektedirler. Tevessül de bunlardan biridir. Hatırlarsanız demin bu zikir ve şefaatle ilgili örnek vermeden önce tevessülle ilgili böyle bir şey yaptıklarını ifade etmiştik. Hoşafçı tevessül kelimesine yüklenen gayri meşru anlamları kabul etmeyenleri tevessülü inkar etmeye nispet ettiği gibi tevessülü kabul ettiğini söyleyenleri de bu batıl anlamları kabul ediyor olmaya nispet etmektedir. Yani denilebilir ki İbn Teymiye'nin tevessülün haram olduğuna dair bir görüşü zaten yoktur ki ondan dönmüş olsun. İbni Teymiye'nin tevessülün haram olduğuna dair bir görüşü zaten yoktur ki ondan dönmüş olsun. İbn-i Teymiye ve Ehli Sünnet'in tamamı tevessülün değil mübah bilakis vacip hatta imanın bir gereği olduğuna inanmaktadırlar. Demin diyor diye İbn-i Teymiye görüşünden vazgeçmiştir. Tevessülü, tevessülün haram olduğu görüşünden vazgeçmiştir. Halbuki İbn-i Teymiye Allah'ın böyle bir görüşü söz konusu değildir. Çünkü çünkü hem ayet ve hem de sünnette tevessülün varlığını varlığını bilmekteyiz. Hujjat kaimdir. Dolayısıyla hem İbn Teymiye hem İbn Teymiyye hem de hem de ehl Sünnet tevessülün vacip olduğuna inanmaktadırlar. İmanın bir gereği olduğunu da söylemektedirler. i̇bn Teymiye diyor ki, Tevessül sözünden üç şey kastediliyor olabilir. i̇bn Teymiye rahimahullah diyor ki, Tevessül sözünden üç şey kastediliyor olabilir. Veya Müslümanlar arasında ittifak edilen iki şey murad ediliyor olabilir. Birincisi, imanın ve İslam'ın aslıdır. Bu, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a iman edip itaat etmekle tevesül yapmaktır. İkincisi ise duası ve şefaati'dir. Bu iki çeşitten birisiyle teveccülü inkar eden kafir ve mürtet olur. Bu iki çeşitten birisiyle teveccülü inkar eden kafir ve mürtet olur. Tevbeye davet edilir. Eğer tevbe etmezse mürtet olarak öldürülür diyor İbn Teymiye rahimehullah rahimehullah Kaidatun Celile'de sayfa 60'ta. İbn Teymiye'nin bu sözlerini aktardık ki bunları gören başka birisi çıkıp da İbn Teymiye tevessülü kabul ediyor, tevessülü inkar eden selefi ve vahabileri de tekfir edip mür mürtet sayıyor, demesin. Dikkat ediniz. İbn Teymiye'nin bu sözlerini aktardık ki Bunları gören başka birisi çıkıp da İbni Teymiye tevessülü kabul ediyor. Tevessülü inkar eden Selefi ve Vehhabileri de tekfir edip mürted sayıyor demesin bu birincisi. İkinci olarak hoşafçının yakıştırdığı değil de İbni Kesir'in yaptığı naklin doğru şekli de şöyledir. İbni Kesir'in dikkat ediniz bu şeye benziyor hatırlayınız. Yine ee, dün bu dersi işledik ee, İmam Ebu Hanife'nin e, talebelerinden Ebu Yusuf'a iftira ediyordu hani biliyorsunuz falanın hürmetine, falan zata falan kişiye diyerek e, tevesülü caiz görmeyen e, Ebu Yusuf'a iftirada bulunarak demişti ki e, Ebu Yusuf ezat ile tevessülü e, meşru görmektedir ve buna delil olarak da menar tefsirini göstermişti. Altıncı cildi e, menar tefsirini göstermişti e, eşit Rıza'nın ve orada da bakıldığı zaman aslında hiç öyle olmadığı tam tersine onu mekruh gördüğünü ve onların İmam Ebu Hanife ile e, İmam Ebu Yusuf'un mekruhtan kasıtlarının harama yakın İmam Muhammed'e göre ise haram manasında olduğunu da ifade etmiştik ve onun bir iftira olduğunu görmüştük. Şimdi i̇bn Kesir'e dayandırarak yaptığı naklin doğru şekline bakalım. Birzali dedi ki, aynı senenin Şevval ayında Kahire'deki Sofiler, Şeyh Takıyüddin'in yani İbn-i Teymiye'nin i̇bn Arabi ve diğerleri hakkındaki sözlerini devlete şikayet edip konuyu Şafii Kadısı'na götürdüler. Onun için bir duruşma meclisi toplandı. İbn-i Ata onun aleyhinde bir sürü iddia ortaya attı. Ama bu iddialardan hiçbirisini ispatlayamadı. Bir olay naklediliyor. Bir Zali diyor bunu ve diyor ki Şevval ayında Kahire'deki Sofiler, Şeyh Takıyüddin yani Sofiler kimi şikayet ettiler? Allah bekler. Demek ki bu bir gelenek yani. O zamanlar İbn-i Teymiye ile uğraşan Sofiler bugün onun menajinde yani onun onun gibi düşünenlerle yine aynı şekilde mücadele etmektedirler. Aynı şekilde aynı şekilde efendim e, selefilerle gerçekten uğraşmaktadırlar. Kahire'deki Sofiler Şeyh eee İbn Teymiyye rahimehullah hakkında İbn Arabi ve diğerleri hakkındaki sözlerini devlete şikayet edip yani İbn Arabi ile ilgili söylediği sözlerinden ötürü İbn-i Sofiler devlete şikayet ettiler. Ve konuyu Şafii Kadısı'na götürdüler. Konuyu Şafii Kadısı'na götürdüler. Onun için bir duruşma meclisi toplandı. i̇bn Hata onun aleyhinde bir sürü iddia ortaya attı. Ama bu iddialardan hiçbirisini ispatlayamadı. Ancak İbn-i şöyle dedi. Allah'tan başkasından istigase yapılmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile dua anlamına gelen istigase ile medet istenmez. Onunla tevessül edilir ve Allah'a karşı şefaatçi kılınır. Bunu i̇bn Kesir elbide ve nihayede söylüyor. 18'e 74'te bunu ifade etmiş. Demiş ki Bir Teymiye Allah'tan başkasından istigase yapılmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile dua anlamına gelen istigase ile medet istenmez. Yani Resulü Aleyhisselatü dua edilmez ve dua anlamına gelen istigase ile medet istenmez. Onunla tevessül edilir ve Allah'a karşı şefaatçi kılınır. Hoşafçının okuyucu nasıl olsa dönüp bakmaz diye düşünerek uyarlama yaptığı nakil budur. Şimdi soralım. İbn-i hakikatte tevessülün haram olduğuna dair bir görüşü var mıdır? İbn-i hakikatte tevessülün haram olduğuna dair bir görüşü var mıdır diye soruyoruz Hoşafçı'ya. Eğer varsa bu görüşünü ...nerede ve ne şekilde ifade etmiştir. Bu nakilde... i̇bn Teymiye'nin iddia edilen... ...görüşünden döndüğü... ...hem de bunu kendi isteğiyle yaptığı... ...nereden... ...ve ne şekilde çıkartılmaktadır. Yani bu okuduğumuz... E, ...aslını okuduğumuz demin... i̇bn Kesir'den okuduğumuz... ...Elbidaye ve Nihayede geçen... ...bu ifadelerinden... ...nasıl ortaya çıkardı ki... İbn-i Teymiye bunu kendi isteğiyle vazgeçtiğini zaten ki böyle bir inkarı da söz konusu değildi. Ancak kendi isteğiyle bundan vazgeçtiğini nereden ve ne şekilde çıkarmaktadır diye soruyoruz. İbn-i Kesil'in yaptığı nakildeki onunla tevessül edilir ve Allah'a karşı şefaatçi kılınır sözünün anlamı ise şudur. Sahabenin sözlerinde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 taşımaktadır. Yine İbn Teymien'in Kâidatünceli'li kitabının 126. sayfasında delildir bu. Ancak ondan şefaat isteyip onunla ve bir başkasıyla tevessül etmek o hayattayken olan bir şeydi. Yani ondan dua etmesini istiyorlar. O da onlara dua ediyordu. Tevessülleri duası ileydi. Onunla istişfa etmek şefaat etmesini istemektir. Şefaat ise duadır. Aynı eserde yine bunlar. Yani İbn Teymiye tevessül ve şefaat kılmak ifadeleriyle sahabenin kullandığı doğru anlamı kastetmektedir. O şafci ise bir de söze ilaveler yaparak İbn Teymiye'nin şer'i anlamı anlamıyla kullandığı meşru tevessülü batıl anlamlar yüklenmiş gayrı meşru tevessül olarak anlamakta ve öyle yansıtmaya çalışmaktadır. Dikkat ediniz. Hoşafçı hem ilaveler yapıyor hem de İbn-i Teymiye'nin şer'i anlamıyla kullandığı meşru tevessülü yani İbn-i Teymiye burada dua ve şefaattan kastı ve tevessül ve şefaattan kastı Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat hayattayken ashabın ondan istediği tevessüldü yani duasıydı ancak o burada yine bir çarpıtmada bulunarak e, İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın kullandığı meşru tevessülü batıl anlamlar yüklenmiş. Yani kendi anladığı gayrı meşru tevessül olarak anlamakta ve öyle yansıtmaya çalışmaktadır. İşin ilginç tarafı i̇bn Kesir, İbn-i Teymiye'nin ilgili görüşünden döndüğüne delil olarak getirilmeye çalışılan bu hadiseyi hicri 707 senesinin olaylarını aktarırken nakletmektedir. İşin ilginç tarafı İbn-i Kesir, İbn-i Teymiye'nin tevessülle ilgili görüşünden döndüğüne delil olarak getirilmeye çalışılan bu hadiseyi Hicri 707 senesinin olaylarını anlatırken nakletmektedir. Orada da anlattık yani bu olayları. Sofilerin onu şikayet etmesi, Şafii Kadı'ya gitmeleri falan. İbn-i ise tevessül meselesini etraflıca açıkladığı Kaide ile isimli kitabında Hicri 711 senesinde Mısır'dayken tevessül hakkında kendisine bir soru sorulduğunu ve bu soruya geniş bir cevap verdiğini zikredip faydalı olacağını umarak o cevabı da bu kitaba eklediğini ifade etmektedir. Yani İbn-i 711 senesinde de daha sonrasında da aynı görüştedir. Hoşafçının bu iddiası ise İbn-i Teymiye'nin 711 hicri senesinde ve daha sonrasında sahip olduğu görüşten en az 4 sene önce yani 707 hicri senesinde dönmüş olduğu anlamına gelmektedir. Halbuki biz görüyoruz ki 707'de söylediğini 711'de de tekrar etmiş o zaman nasıl oluyor da İbn Teymiye bu görüşünden vazgeçmiş oluyor? Allah ona rahmet etsin. <gülüyor> Ali Hoşafçı'nın aynı kitapta bir iddiası daha var. <gülüyor> <gülüyor> Bir iddiası daha var. O da diyor ki yine bu e, tasavvufçular, Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri isimli kitabında şöyle bir iddiası var. Diyor ki Muhammed bin Abdülvahhab zat ile tevessülü caiz görüyordu. Böyle bir iddiası var. Allah ona rahmet etsin. Bu kitabının yani Selefiler ve görüşlü Görüşleri isimli kitabında Ali Hoşafçı diyor ki sayfa 93'te Muhammed bin Abdülvahhab'ın tevessüle dair görüşleri başlığı altında ondan yaptığı bir nakil sonrasında sayfa 94'te diyor ki Muhammed bin Abdülvahhab'ın bu sözleri tevessülün ona göre de caiz olduğunu göstermektedir. allah Ekber. Ne kadar ilginçtir ki ne kadar ilginçtir ki yüzyılı aşkın bir zamandır Muhammed bin Abdul Vahhab'ın Nebi Aleyhisselatü zatıyla tevessül edenlere müşrik ve kafir dediği iftirasından sonra artık kimsenin buna inanmadığı anlaşılmış olmalı ki Alevi Maliki ile yeni bir döneme girilmiş birinci iddianın tam aksine aslında Muhammed bin Abdülvahab'ın da tevessülü inkar eden birisi olmadığı, tevessülü onun da caiz gördüğü anlatılmaya başlanmıştır. Allah Muhammed bin Abdülvahab'ın torunlarından onun akide ve menhecini en iyi bilen isimlerden biri olan Salih bin Abdülaziz Aluşşeyh Alevi Maliki'nin bu iddiasına şöyle cevap vermektedir. Şeyh Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah insanları Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in getirdiği dinlerine döndürmek için mücadele etmiştir. Onları zamanındaki bazı insanların yaptığı ve Müslümanlık olarak iddia ettikleri şeyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın savaştığı, müşriklerin yaptıklarının aynısı olduğuna ikna etmeye uğraşmıştır. Onun zamanında dindar geçinenlerin birçoğu kabirlere tapıyorlardı. Allah'ın dışında mustakil olarak kabir ashabına dua ediyor, onlardan şefaat talep edip, kendilerini Allah'a yakınlaştıracaklarını umarak, Allah ile beraber onlara ibadet ediyorlardı. Zararların defedilmesini, felaketlerin kaldırılmasını ve sıkıntıların giderilmesini onlardan umuyorlardı. Bunu bizzat Salih bin Abdulaziz el-Şeyh Al anlatıyor. Alevi Maliki'nin iddiasına cevap olarak veriyor ve devam ediyoruz. Ayrıca onlar adak adamak ve kurban kesmek gibi Allah'tan gayrısına yapılmayacak ibadet ve kurubatın birçok çeşidini mezarda yatanlara takdim ediyor. Allah'ın mescitlerinde olduklarından daha çok mezarda yatan ölülere karşı eziklik ve acziyetle boyun eğiyorlardı. Ölülerden medet istiyor. İbadet olan Esrarengiz bir korkuyla onlardan korkuyor, Allah'tan çok onları seviyor, Allah'a yaklaşmaktan çok onlara yakınlaşmaya çalışıyorlardı. Hatta Rablerini ve onu anmayı tamamen unutmuş bir durumdaydılar. Vahdedi vücut ve evliyayı enbiyadan üstün görmek gibi ilhat ve zındıklık mezhepleri aralarında ...yaygınlaşmış bir haldeydi. Önderlerinden birisinin söylediği gibi... ...Peygamberlik makamı berzahta... ...Rasul'ün az üstünde... ...velinin altında. Onların önderlerinden birisi öyle söylüyor. Diyor ki... ...Peygamberlik makamı berzahta... ...Rasul'ün az üstünde... ...velinin altında... Zikri geçen büyük şirkin bu çeşitleri onun mücadelesinin ve değiştirme gayretlerinin temelini oluşturmaktaydı. Zira onun ilk derdi insanları İslam'a ulaştırmaktı. Sonra Şeyh Dahimeullah'ın hikmetli bir davetçi Şeyh rahimehullah hikmetli bir davetçiydi. Muhatabı şirkin çeşitlerinden biri içine düşmüşken ve henüz şirkin insanlar arasında mevcut bulunduğunu bilmezken onu bir bid'atlerden ve şirke vesile olabilecek şeylerden nehyetmek hikmetten olmasa gerek. Yani o öncelikli olarak şirke karşı mücadele veriyordu. Öncelikli olarak vacip olan şirki beyan etmektir. Bundan sonra kulun kalbinde İslam'ın hakikati yerleşip büyük şirki terk ve inkar ederse zaten o şirke vesile olacak şeyleri de kendiliğinden inkar edecektir. Zira akıl ve basiret sahibi kişi bir şeyin kötü ve çirkin olduğunu bilirse ona vesile ve sebep olabilecek şeylerin kötü ve çirkin olduğunu da bilir demiş Salih Şeyh herzihi mefahimuna isimli kitabının 86 ve 87. sayfalarında İnşallah ben bu paylaştığım son başlık olsun dersi burada noktalamak istiyorum ee, inşallah yine en yakın zamanda kaldığımız yerden İstigase, tevessül ve teberrük konularını işlemeye, Ali Hoşafçı'nın bu kitabına verilen reddiyeyi burada paylaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri buna muvaffak kılsın. Ve bu çalışmayı hem kendim için, hem emeği geçenler, bunu hazırlayanlar, hem bu odada bunu dinleyenler, hem de maalesef ee, tabiri caizse, diğer kesimi, gayri meşru sülü veya ibadette selefin menhecini terk etmiş olan bu kimselere bir hidayet vesilesi kılmasını yüce Rabbimden temenni ediyorum. Ve hadihi allahu a'lam ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala ali muhammed subhanaka allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu